Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestaein. Ve 5. muatallu'l fa'i ve'l lami ve yuqalu lahu'l lafifu'l mafruqu fataqulu waqa yaqi karama yermi yaqi yaqiyan yakuna ila akhirihim. Evet, ez-Zidan 46. dersimize geldik. Geçen 2 dersimizde lafifu maf makrun Lafife mekrûn bitirdik. Bugün lafife mefrûka geldik. Lafife mefrûk mefrûk yani fark girmiş araya. Yani iki harfi illet arasına farklı yani sahih bir harf girmiş. Yani iki harfe illet bitişik değil, mekrûn değil. Mefrûktur yani. Aralarında fark var yani sahih harf var aralarında. Evet şimdi lafife mefrûk okuyoruz. Vel kâmisu el fâi. V veya şöyle de okuyabiliriz elmeülfamu her iki şekilde de caizdir. Ve yukalu denilir lehu ona ellefi mefruku Buna lafifi mefru denilir. Dikkat ettiyseniz hem faülli harfe illet olan yani misal gibi olan hem de laül felli harfe illet olan yani nakıs gibi olan Yani hem misalın özelliğini hem nakıının özelliğini taşıyorsa, Buna lafife mefruk diyoruz. Fetekulu sen dersin ve kaya ki. Kerema yirmi ve kanın aslı ve kaya'dır. Ve kaya faul fiil vav lamul fiili ya. Her ikisi de harfi illet. Arada sahip bir harf var. Kaf. Demek ki bu oldu. Lafife mefruk. Ve ya hareketli makabili meftu elife kalboldu Ve kaya oldu. Yani nakıs gibi. Sonun nakıs gibi. Ya da aslı yevkiyudur. Ve ise yevrisu gibi. Hatırlayın. Yav risu, vav wow, gidiyordu değil mi? Misali hatırlayın. Vav wow, nerede gidiyordu? Ya-i meftuha ile kesre-i lazime arasında gelirse. Yani buradaki gibi. Yev kiyu, Başta ya-i meftuha var. Ondan sonra kesre-i lazime, kafın kesresi var. Aradaki vav wow, gidiyor. Ve ka, oluyor. Yev kiyu, vav wow, atıyoruz, yekiy oluyor. ya hare Ya'nın hareketini atıyoruz, yekiy oluyor. Yermi gibi yani. Yani yakip bir yandan yermiye benziyor, bir yandan yeri suya benziyor. Va'un gitmesi açısından yeri suya, yani misale benziyor. E, ya'nın hareketsiz bırakılması hususunda da yermiye benziyor. Ke rama yer zaten diyor. Yani vaka'yı aynen rama gibi çekse, çekeceksin. Rama, rama ya rama, nasıl çekiyorsun? Vaka, vaka ya, vaka. Ramayı bildiğinize göre, bilmiyorsanız tekrar o dersi tekrar edin. Ramanın çekimini biliyorsanız bunu da aynı şekilde çekeceksiniz. Evet, yaki ise yermi gibi. Aynen yermi gibi çekiyoruz. Yalnız bir fark var. Faul fiil burada gitmiş. Evet. Yaki, yaki yani işte çekiyor. Yakune. Yaki, yaki yani yakune ile ahirihi. Aynen yermi gibi çekersiniz. Vel emru minhu. Bundan emir. Yani ve kayyaki ve benzerlerinin ve kayyaki ve benzerlerinin emri nedir? Ki. Tek harf. Çünkü aslı tevkiyu. Emri yap. Tawqi'u yapıyoruz. Wow gidiyordu. Niçin gidiyor biliyorsunuz? Takî kaldı. Damme'yi atıyoruz, takî oldu. Emir yapmak için tâ'yı atıyoruz. Qî kaldı. Cazm için sondaki lam'ı fel'i hasfediyoruz. kaldı. Sadece qî. Şimdi birisi sadece qî, aslı nedir? Nereden yapılmış? Aslı garîb soruyorsan takî'den yapılmış. Aslı ba'id yani uzak aslı so soruyorsan tawqî'u'dan yapılmış. Bunlara dikkat edin. Mesela birisi sadece ki kiyu. Bu emir. Nereden yapılmış? Diyeceksiniz yakın aslını mı soruyorsun yoksa uzak aslını mı? Yakın aslı tekiyudur. elalli mudare. Yani ilali yapılmış, bitirilmiş mudare tekiyudur. Tekidir daha doğrusu. Tekiyu da değil. Taki. Tekiyden yapılmış. Ha, en aslını soruyorsan, uzak aslını soruyorsan aslı tevkiyudur. Tedribu gibi. Tevkiyu. Vav gidiyor. Niye? Biliyorsunuz. Misali vavide gördünüz burada vav niye? Tekiyu kalıyor. Yanında mesih gidiyor. Aynen termi gibi teki oluyor. Hatta ki'den emir nasıl? Mudaraat harfini atıyoruz. Hemze-i vasıl getirmeye gerek yok. Çünkü harekeli. Ki. yai da cezm için atıyoruz. Ki kalıyor. Ve emru minhu ki. E, vezni nedir bunu? Dikkat edin. İdir. İ. Fa'ale. Fa gitmiş. Fa'l fiil gitmiş. La'l fiil gitmiş. Sadece aynül fiil kesreli olarak kalmış. Ki'nin vezni i'dir. İ. Birisi ise ki. Ne vezin nedir? nedir? Dersiniz iyi. Evet. Feyasir'u oluyor. Feyasir'u yani oluyor dönüşüyor. El emru. Emr oluyor dönüşüyor ne? Sara yasiru oldu dönüştüğü arasında. Fe emru ala harfin vahidin. Emir bir harf üzere görüyorsunuz. Yani müfredi müzakari muhatap emr de bir harf. Kih. Ala harfin vahidin. Ve yelzemu gerekir. Hu ona. Ve yelzemuhu o emre bu Kıya gerekir. Ne gerekir? El Sakin bir H harfi El sakin bir ha Fil vakfi durarken. Vakıf nedir? Bir kelimenin sonunda durduğunuz zaman Ona vakıf deniliyor. Mesela e, Örnek veriyorum. Ayet-i kerime أحد. Dursan ahad diyorsun Ama geçsen ahadun diyorsun Bakın Geçmeye vasıl deniliyor Durmaya vakıf deniliyor Durduğun zaman Kul huvallahu ahad Dalı hareketsiz yapıyoruz Ama ahadundur aslında Ama vakıf oldu mi duruyorsun Mesela Ca ezeydun ve amrun Ca ezeydun ve amrun Ama ca ezeyd Durduğun zaman sadece Zaid okuyorsun Ca ezeyd ve amr Bakın Vakıf buna denilir işte durmaya. Ha şimdi kıy. Peki kıy nasıl duracağız burada? Nasıl vakıfı yapacağız? Diyelim ki kıy cümlenin sonunda gelmiş artık duracağız. Nasıl? Harekeli esreyi okumadan olur mu? mı diyeceğiz? Olmaz zaten tek harf. Bunun neresinden hare hareketi atacaksın? İşte vakıfta sonuna bir he getiriliyor ki o he'nin üzerine vakf edilsin. Yani kıy deniliyor. Kıy. Bunu anladınız inşallah. Demek ki vey alzamuhu'l ha buna ha gerekiyor fil vakfi durmak gerektiği zaman durduğun zaman veya gerek mesela keyfi olarak durabilirsin. Ha fil vakfi durduğun zaman Arapçada hangi kelimenin sonunda da onun sonu sakin yapıyorsun. Onun sonunu sakin yapıyorsun. Mesela ayet elhamdülillahi rabbil Alemin bakın Dikkat edin. i̇ltika sakinin olmasına rağmen ya ile nun arasında yine ne yapılıyor? Vakıfta duruluyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin edir aslında. Nun fethalidir ama vakıf edildiği zaman hareket atlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin bakın Rabbil alemin nunun üzerinde duruyor. Ha Burada da kıy, vakıf diyelim kıy kelimesi cümlenin sonunda gelmiş. Duracaksın. Peki nasıl hmm. duracaksın? qîn'in atarak atarırız. Peki qîn'in asrasını alsanız zaten ne kaldı? Zaten bir harf. Nasıl okuyacaksın onu? Onun için sonuna he bitiştiriliyor ki vakf için durulabilsin. qih şeklinde oluyor. Feyukal danile qih qih. Tesniye Biliyorsunuz. Qiya, qî, qiya, Bu da emir. Bunların i'lanını artık ben söylemiyorum. Kendiniz çıkarabilirsiniz bunları. Mesela biliyorsunuz ki qiya nereden gelmiş? Aslı taqiyani'den gelmiş. Onun da aslı nedir? Tawqiyani. Kökü Tawqiyani'den gelmiş. Veya diyebiliriz bu iviqiya, iviqiyadan gelmiş. İdriba, iviqiya. Asıl kökü ama vav gittiği için hemze de gitmiş, kıya kalmış. Qu aslı nedir? Tawqiyu, tawqiyum'dan gelmiş. Tawqiyu oldu taqiyu. Niye vav gitti çünkü? Taqiyu taqiyunun da lam fiili gidiyor. Çünkü yarmı yarmı yani yarmuna. Dikkat edin. Yarmiyun demiyoruz. Taqiyuna demiyoruz. Taquna oluyor. Yarmiyun nasıl yarmuna oluyor? Bu da aynı. Yani kısaca zaten onu bildiğinize göre bunu da bilmeniz lazım. Ku oluyor. Evet, qi qiyakum. Qi qiya olması lazım. Vermemiş burada. Qi tabi erkeğin emrinde kıy, yağsız ama bayanın emrinde kıy, ya harfi var, kıy, kıyya tesniye, kıyne cemi, bu şekilde ve tekulu fit teekidi teekite ne diyorsun, kıyenne kıy idi, ya yok idi Takit geldiğinde ya geri geldi niye, lamül fiil geri geldi niye, bunu da bilmeniz lazım bunu da bilmeniz lazım, nereden biliyorsunuz o huzuyu hatırlayın Uğzu, sonda vav yok. Cezim, emir. Cezimden dolayı sondaki vav yok. Fakat Nuni Tehkit geldiğinde Uğzuvenne, o vav geri geliyor. Niye geri geliyor? Hani anlatmıştım. Unsur mesela, sonu cezimli. Nuni Tehkit geldiğinde ne oluyor. O cezim ortadan kalkıyor. Burada da aynı şekil işte. Ya geri geliyor. Kıyenne, kıyanni, kunne, ceme'e kunne. Kıyenne, kıyanni, Qinanni. Biliyorsunuz artık bunlar. Kıyenne, müfredi mennesi muhatabe, kıyanni, Tasniman esma ala qinan ni cem' muhataba ha wa bil khafifa nun khafifa geldi zaman qiyan qunqin biliyorsunuz qiyan mufrad muzakere muhatab qiyan tasniyeye gelmiyor cem qun qun mufrad manasi muhataba da qin tasniye ve cem manasi da zaten nun khafifa gelmiyor onu da biliyorsunuz yani qiyan qun, qin, bunun manası şudur wa e, wa yaqinun manası Korudu, muhafaza etti. Veka Vakaya. yekî okunuyor. Korudu, muhafaza etti. Yekî korur, muhafaza eder. Takva da bundan geliyor. İttaka mesela. İvü teka. İvü tekaya. Buradan geliyor. Takva korunmak. insan kendisini koruması, Haramlardan, günahlardan, mekruhlardan kendisini muhafaza edeneğine muttaki diyorlar mesela. Sakınıyor yani, korunuyor. Evet. Ve evet. tekûlu veciye yevcah. Veciye. Yevcâyü. Alime ya'lemu babı. Veciye yevcev. Vekaye kineydi. Darabeya adribu. Vekaye Ama bu alime ya'lemu. Veciye yevcev. Bu da lefifi mefruk. manası hani atların, eşeklerin, katırların ayağındaki tek tırnak olur ya, tek tırnak. Ona toynak diyorlar. Türkçe'de toynak. Arapça'da hafir diyorlar. Hafir. El hafir. Yani o e, e, hani atların ayağına nal çakılan kısım var ya, tırnak, tek tırnak o. Kalın tırnak, tek tırnak. Ayak kısmı o e, tahtaya benziyor. Tabiri caizse tahtaya benziyor böyle. Boyanmış tahtaya benziyor. İşte ayağın o kısmına toynak. Türkçe toynak diyorlar. Pek bilinen bir kelime değil. E, veya tırnak diyorlar. Atın tırnağı mesela. İşte Veciyel feresu yani atın o tırnağı ağrıdı. O toynağı ağrıdı. Acıdı yani o mana gelir. Veciye yani atın ayağı ağrıdı. Mesela nal çakıyor diyelim ki ayağına. Diyor veciyel feresu. Yani atın ayağı incindi. Hani at böyle. Bilmiyorum nal çakarken hiç görmüş müsünüz? Ben görmüşüm. Atın ayağına nal, çak nal vuran kişinin usta olması lazım. Atın ayağını incit incitmemesi için. Ama bazen oluyor. At elinde mesela nal çakıyor, tak tak tak çekişle birden at böyle fırlıyor. Birden inciniyor böyle. İşte o zaman diyorlar veciyel feresu. Yani atın ayağı incindi. Yani o kısım, tırnak kısmı incindi. Veciyen manası odur. Veciye yevce yudur. Aynen radya yarda gibi. Veciye yevce, radya yarda. Çekimleri her şey aynen radya yarda gibi. Ama bir emir farklı biraz. Niye? Çünkü emir ivce oluyor ya irda gibi. İyüce oluyor. Biliyorsunuz onu da o wow, sakin makabli kesreli olduğu için yaya çeviriyor. iyice oluyor. Tek fark o. İyücedeki vav wow, yaya çevriliyor. İşte aynen radya yarda gibi çekmiyor. Vel emru minhu. Bunun emri iyicedir. Ke irde. Aynen irda gibi ama o vav wow, yaya çevrilmiş. İyüce iken iyice olmuş. Lafife mefrukta bitti. Lefifi mefrukta bitti. Hepsini okuduk. Mu'tellerin hepsini okuduk. Misal okuduk, ecvef okuduk, nakıs okuduk, lefifi mekrun okuduk, lefifi mefruk okuduk. Ha diğer de ise fiil yok. Mesela diyor ve sadesü altıncısı el mu'tellül fai vel ayni. Faül fiili ve aynül fiili illetli olan. Faül fiili ve aynül fiili illetli olan böyle bir fiil yok. Ha isim var, yayne ismi var mesela. Yevm ismi var, weil ismi var. Ama fiil yok. Evet mesela yayin kelimesi var yayına bir mekanın ismi, yerin ismi yani. Herhangi bir yere yayına diyorlar mesela veya yumuşak yere yeyne diyorlar. Yevm kelimesi var mesela, yevmun, bu da isim, fiil değil, yevmun gün demek. Mesela yevmul cumuati, cuma günü, yevm. Veyl, veyl olsun falan kese diyorlar ya, veyl. Birkaç manası var, en meşhur manası cehennemde bir vadi, onun ismi veyl. Bir de azap manasına göre veyl olsun falan kese. Yani azap olsun falan kese. Weyl bir cehennemdeki vadinin ismi bir de azap manasında veyl olsun falan kese. Weylun li kullihuma zatin mazai Kur'an'da geçiyor ya ve arayetellez yezkibun fezalikel aziyadul yitim ve la yahdu ala taamil miskin feveylun bakın feveylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. İşte veyl kelimesi azap olsun ona yani. Weyl. Bakın bunlar fiil değil. Yeyn yevm, veyl bunlar nedir? Mu'tellül fa ve'l ayn'dir. Yani faul fiili ile aynul fiili. Bakın yayın kelimesi faul fiili ya, aynul fiili ya. İkisi de illetli. Yevm kelimesi faul fiili ya, aynul fiili ve'l kelimesi de faul fiili wow aynul fiili ya. İşte bu mu'tellül fa ve'l ayn'dir. Ama böyle bir fiil yok. Yani hatırlarsanız demiştik ki yedi çeşit mu'tel var. Ama bu yedi çeşitten Be iki çeşidinde fiil yok. Yani mu'talul ve ve'l ayn ila mu'talul fa ve'l ayn ve lam. Bi la sırahıcaz. Bunlarda fiil yok. Ve la yubna bina'i'dıl maz, bina'i'dıl memiş ve la minhu bundan yani bu çeşitten minhu ondan yani o çeşit, yani bu okuduğumuz mu'talul ve ve'l ayn. Yani fa'lün, fa'il-i bina'i'dıl memiş. Ve la yubna bina'i'dıl mazmünühu bundan. Fi'lün bundan fi'il-i bina'i'dıl Yani böyle bir fiil yok. و السابع يا دنجي المعتل الفاء والعين معتل الفاء والعين واللام المعتل الفاء والعين واللام انواع ثلاثة خيار المعتل الفاء واللام يعني هم فاء هم عين الفعليه هم لام الفعلية حرف الا يا قسم ده بودر و ذلك بو ده انصح 2 كلمه في العربيه واو و يا واو و واو ve ya nedir? İki tane harfin ismi. Ve harfin ismi nedir? Wau. Ya harfin ismi nedir? Yaun. İşte bu iki kelime muatallul fa ve'l ayn ve'l lamdır. Yani hem faul fiil, hem aynul fiil, hem lamul fiil illetli. Mesela wau kelimesi faul fiil wau, aynul fiil elif, lamul fiil wau. Dikkat edin. Yaun da aslı ya yayundur. Yayundur yani. Ye ya, yeyun. Ya, Wau'nun da aslı wau wayundur. Neyse o önemli değil. Yalnız şunu bilin. Wow kelimesi isimdir. Neyin ismidir? Bir harfin ismidir. Hangi harfin ismidir? V harfin ismidir. İşte o V harfin ismi Vav'dur. Biliyorsunuz. Elif, B, T, S, C, M, H, H. Okuyoruz ya. İşte o her bir harfin bir ismi. Mesela C harfinin ismi nedir? Arapçada jim. Bakın. C harfinin ismi jim. M harfinin ismi nedir? Mim. İşte Wow kelimesi e, Arapçada yani mu'talul fa ve'l ayn lam yani hem faul fiili hem aynul fiili hem la amel harf illet olan sadece iki kelime vardır zaten fiil zaten yok isim olarak da sadece iki kelime var ve harfin ismi vav wow. ya harfin ismi ya'un asli de ya yündür ya, orta ya'yı harekelim hakemli olduğu için elif'e çeviriyoruz ya'un oluyor o ya, sondaki ya'yı da hemze'ye çeviriyoruz ya'un oluyor evet li isme'il harfayn yani vav wow ve ya nedir li ismail harfeyni iki harfin ismidir. Harfeyni iki harf ismei iki isim. İsmeyni nahivda göreceksin izafa edildiği için nun gitmiş isme olmuş İsme yani iki isim harfeyni iki harfin iki ismi içindir bu. Bu vav veya iki harfin iki ismi içindir. Vav'ın ismi ya onda ya harfinin ismi. Evet, ee, otelleri bitirdik hatırlarsanız de, lefifu, mehemuzu, bir da sahih hazı misal asto müdaaf lafif naqis bi kaldı okumadığımız mahmuz kaldı muatelleri hepsini bitirdik misal ecvef naqis lafif bunları bitirdik e, sahihi zaten okumuştuk mahmuz kaldı mahmuzu da bitireceğiz İnşallah mehmuzdan sonra zaten ismi zaman ismi mekan onu da bitirince izi bitirecek şimdi ibareyi okuyorum والخامس المعتل الفاء واللام ويقال له اللفيف المفروق فتقول وقى يقي كرما يرمي يقي يقيان يكون إلى آخره والأمر منه قي فيصير الأمر على حرف واحد ويلزمه الهاء في الوقف فيقال قه قي قياكو قينا قلت برأي دزجون أو خرصة قيه قياكو قيا قياكين أو خرصة وتقول في التأكيد قيان قيان, قيان قن قن, قيان قن قن قن وبالخفيفة قيان قن قن وتقل وجه يوجا كرد يردا والأمر منه إيجا كإرضى والسادس المعتل الفاء والعين كيين اسم مكان ويوم وويل ولا يبنى منه فعل والسابع المعتل الفاء والعين واللام وذلك واو ويا لإسمه الحرفين